1620, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in dua ettiklerinde önce kendilerinden başlamaları ve secili dualardan kaçınmaları, evet, Hz. Peygamber dualarına kendi nefislerinden başlarlardı, bir gün Musa, A, S, ile Salih kul arasında geçen hadiseden bahisle, Allah'ın rahmeti bizim ve Musa'nın üzerinize olsun, eğer o sabretmiş olsaydı daha ne acayip şeyler görecekti, buyurdular, sonra da, Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle, Benimle arkadaşlık etme, o takdirde, benim tarafımdan, benimle arkadaşlık etmemen için, sana bir özür ulaşmıştır, dedi. Kef, 18.sur 76, mealindeki ayeti kerimeyi okudular ve bunu yaparken de, uzren, özür, kelimesini uzattılar.